Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Ee, günaydın abi. Evet, bugün ne üzerinde duralım? Bu biraz kriz hazırla, kriz e, üzerine. Kriz yani. Ekonomik krizler. Ekonomik krizlerine e, yeni değerlendirmeler e, geliyor. Biraz onun üzerine duralım. Bir de yeniden bu e, krizde ikinci dip olacak hmm. mı? Yani bir ikinci şok hmm. yaşanacak mı 2008-2009'dan sonra? E, önümüzdeki dönemde bir ikinci e, düşüş, daha büyük düşüş yaşanacak mı, yaşanmayacak mı e, tartışması var biliyorsunuz. Evet. Evet. Bu krizle ilgili e, çalışmalarda ilginç e, birkaç çalışma yayınlandı geçtiğimiz e, aylarda. Bunların e, karşılaştırılması yapılınca e, Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer e, eğilimler ortaya çıkıyor e, kriz öncesinde. En ilginci, onunla başlayayım isterseniz, bu... Hı hı. Ee, ...1929 krizi ile 2008 krizi arasındaki karşılaştırma. Geyeneksel, yani 2008 krizi e, baş göstermeye ilk sinyalleri gelmeye başladığında... ...bunun e, 20. yüzyılın ikinci büyük krizi olduğunu e, birkaç defa radyoda da söylemiştim. Başka kişiler de söylemiştim. Evet. Dedi. Ee, hala bir tartışma var Yani 2008 krizi 1929 krizi kadar Büyük bir kriz miydi yoksa Daha farklı daha büyük Fakat daha sınırlı Etkileri sınırlı bir kriz miydi Etkilerinin daha sınırlı olduğunu Görebiliyoruz çünkü mekanizmalar Değişti para sistemi farklı Devletin iktisat alanına müdahale imkanları 29'dan 29'da kıyasladığımızda Kıyas e, kabul etmez derecede Fazla falan ama <gülüyor> Ee, bu 2008 krizinde büyük, çok büyük bir kriz olduğunu, en azından 29 krizden sonraki en büyük kriz olduğunu biliyoruz. Arada ilginç bir e, benzetme yapabilir, benzetme değil de ilginç bir karşılaştırma e, yapma olanağına sahibiz. Bu da e, kriz öncesindeki 10 yılda e, Amerikan ekonomisi, e, Avrupa ekonomileri de ama Amerikan ekonomisi bu vereceğim örnek... E, Nasıl bir gelişme yaşamış? İşte büyüme olmuş, hızlı büyüme olmuş, borsa spekülasyonları falan onlar tamam. Fakat ilginç bir şey var. 1910 ile 1929 arasında ve 1989 ile 2008 arasında. Yani aşağı yukarı e, 20 yıllık dilimler içinde baktığımızda e, Amerika'da en zengin %1 hane halkı. Yani hane hakları içinde en zengin olan yüzde birin e, gelirleri e, iki dönemde de daha doğrusu milli gelirden aldıkları pay iki dönemde de çok büyük bir sıçrama göstermiş. 1910'da ve 1900 89'da bu en zengin hane halkları, %1'i ne oluşturuyor? en zenginlerin %1 nüfus, hane halkların içindeki en zengin %1 %15'ini milli gelirin alırken Şimdi, 1910'da evet. ve 1989'da tam kriz öncesinde 1929'da veyahut 2008'de %25'ini almaya başlamışlar. Yani o 20 yıllık sürede zarfında milli gelirin ...yüzde 10'una daha fazla... ...yüzde 10'una da... ...sahip olmuşlar. Yani çok kısa bir sürede büyük bir çarpılma. Çok büyük bir gelir dağılığı bozukluğu. bozukluğu. Çok büyük. Yukarıya doğru... ...en tepeye doğru... ...çok büyük bir gelir dağılım bozukluğu. Bu birinci tespit. Yani iki krizden önce de... E, ...ki 10-15 yılda... E, ...hatta 20 yıl buradaki... E, ...verilerin zaman dilimi... E, ...krizden önce... Çok büyük bir gelir dağılımı bozukluğu var. Bu birincisi. İkinci tespit bana daha ilginç geldi. Bu süre zarfında 1910 e, ve 1989'la 29 ve 2008 krizi arasındaki o 20'şer yılda e, Amerikan hane halklarının e, borçlanması, borç oranı yani gayri safi yurt içi hasılaya oranlı borcun yüzde 50 artmış. Hı hı. Hane halkları borçlanmışlar. Hangi hane halkları borçlanmışlar? Elbette. Yoksul kesimi. Yüzde e, milli gelir içinde e, hane haklarının içinde en az zengin yüzde Yani halklardan sıralarsak en yoksuldan en zengine birden yüze kadar bunun. %50'si, en yoksul %50'si, yoksul kesimi diyelim, orta halli ve yoksul kesimi, %50 artmış borçları. 87'de de benzer bir şeyi görüyoruz, benzer bir borçlanma artışını görüyoruz. En az zengin olanların borçlanma artışı hemen hemen aynı. 2000 eee %50 60 aşağı yukarı %50 birinde %50'den biraz fazla birinci şeyde dönemde %50'den %50 civarında. Şimdi dolayısıyla iki tane önemli tespit var. Birincisi kriz öncesindeki dönemde gelir dağılımı çok ciddi biçimde bozuluyor ve zenginler çok büyük bir zengin gelir yoğunlaşmasından yararlanıyorlar. Evet, temerrüz yani. Evet. evet, bir temel gelir yoğunlaşması var. Bazı kişilerin elinde gelir toplanıyor. Bu %1 en zengin nüfus diye baktığımızda daha anlamlı oluyor. Türkiye'de genellikle şimdi öyle verilere sahibiz ama Türkiye'de genellikle %10'luk ve %5'lik dilimlerde yapılır gelir dağılımı analizleri. O zaman bu o kadar açık gözükmez. %1'lik dilimlere geldiğinizde gelir dağılımının yoğunlaşmasını mal e, varlık yoğunlaşmasında benzer biçimde en zengin yüzde bir dilimini incelediğinizde görmeye başlarsınız. Orada çok çarpıcı olmaya başlar. Evet. Ee, peki ne oluyor ee, iki dönemde de zenginler daha fazla milli gelirden pay alıyorlar. Yoksullar ve orta halliler diyelim bu durumda milli gelirden aldıkları pay düştüğü için bunun bunu borçlanarak taraf etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla çok e, iktisat detayatüründe klasik iktisat öğretisinde e, o zaman ne yapması lazım yoksulların e, ref, gelirleri azaldığına göre en azından göreli olarak azaldığına göre tüketimlerini azaltmaları lazım. Hayır, öyle olmuyor. Tüketimlerini azaltmak yerine e, gelirlerini e, pardon refah seviyelerini koruyacak bir borçlanma politikasına giriyorlar. Ee, ileride nasılsa gelirimiz artar evet, ve borçlanmayı finanse yani. ederiz diye. Şimdi bunu böyle düşünürken 1910'larda 1989'dan itibaren özellikle Clinton döneminde 90'larda bu hükümetin kasıtlı bir politikası da aynı zamanda. 1990'larda demokrat yönetim, Clinton yönetimi kongreden <gülüyor> Ee, bu iki büyük e, gayrimenkul ipotek şirketi vardı. İflas ettiler biliyorsunuz. Fannie Mae galiba adı. Evet. Fannie Mae ve Freddie Mac. Freddie Mac, evet. Bu iki e, şirkete e, en yoksul veya en e, yo, en yoksul demeyelim de yoksul, orta halli yoksul e, hane altlarına Kredi vermeleri, ev sahipliği için kredi vermeleri konusunda hem baskı hem de teşvik uyguladılar. Böylece 19 bu aynı zamanda bir slogandı. hane halk şeyin ev sahipliğinin demokratikleşmesi sloganı altında yaptılar. Her, bunu hatırlarsanız Çiller de o dönemde iki anahtar. Evet, aynı. Ha, iki anahtar diye getirmişti. Ev sahibi ve herkese otomobil sahibi yapacağım diye. Hı hı. Amerika'da herkes otomobil sahibi olduğu için orada tek anahtar e, anladığım kadarıyla hedef. E, <gülüyor> bu e, 2001 yılındaki e, bilişim, internet e, sektöründe büyük bir e, spekülatif balon patlaması oldu hatırlayacaksınız. E, o balon patlamasının etkisiyle e, İpoteke kredileri, gayrimenkul kredileri alanı daha da e, bankaların finans sektörünün e, üzerine eğildi bir alan oldu ve böylece e, Amerika'da 1990'ların ortasından başlayarak 2000'lerde hızlanarak gerçekten de yoksul kesimde ve özellikle etnik azınlıklarda e, e, İspanyolca konuşanlarda Çinlilerde, Çin kökenlilerde, Hint kökenlilerde çok ciddi bir e, millet e, patlaması diyeceğimiz bir e, balon e, oluşmaya başladı. Her e, o yoksul kesimler ehven koşullarda, görünüşte ehven koşullarda. Evle, ev satın almaya başladılar. Bunu değerlendikçe evleri bunu yeniden ipoteğe verip e, ipotek değerini arttırıp oradan kredi aldılar. İşte biliyorsunuz o meşhur e, spekülatif bir e, gayrimenkul balonu şişmesi yaşandı. Peki bu durumda yoksullar böyle bir şeyde e, ev sahibi oluyorlar. Peki bu, bu, bu e, bundan zenginlere nasıl yarar sağlanıyor? Zenginlere sağlanan yalan ise o spekülatif balonun getirdiği mali piyasalar şişmesi tabii ki spek, e, zenginlerin e, hem mal varlıklarını arttırıyor, mali mal varlıkların değerini arttırıyor, hem de gelirlerini arttırıyor. Dolayısıyla bir taraftan yoksullar ev sahibi olurlarken, ipotek ederek evlerini falan, zenginler de bu e, kredi piyasasının gelişlemesinden kaynaklanan e, balondan yararlanmaya başladılar. Dolayısıyla... Ee, i̇lginç bir e, mekanizma ortaya çıkıyor iki dönemde de birinci dönemde ipotek kredileri değil de bu borçlanmayla ve özellikle mali piyasalara yatırımla gerçekleşiyor ve dolayısıyla en zenginler ortaya çıkan e, karı ortaya çıkan değeri kendilerine aktararak hem e, yoksulları memnun ediyorlar ev sahibi kılıyorlar hem de e, milli gelirin %15'ine sahipken %25'ine sahip olmaya başlıyorlar. Bu ilginç bir e, sonuç e, fak, e, Fakat Üçüncü ilginç sonuç ise bu tabi e, Sürdürülemezliği çok Açık olan bir şey Ve e, Ortaya çıkan bir sonuç bu, bu sefer bir iktisat Kuramı olarak belki e, Sunabileceğimiz bir sonuç e, Bir <gülüyor> e, Şey e, Gelir dağılımı Eşitsizliğini azaltmak sadece sosyal adalet amacı için geçerli değildir. Aynı zamanda iktisadi istikrar içinde gelir dağılımının e, e, dengeli ve eşit olmasın e, daha eşit olması yönünde e, gitmek gerekir. Bu ikinci sonu çok ilginç çünkü genellikle e, e, liberal iktisatçılar, neoklasik iktisatçılar... E, bunun tam tersini e, söylerler. Yani gelir dağılımı düzeldiği zaman, e, bozulduğu zaman e, genellikle bir e, çalışma şevkinin ortaya çıkacağını, zengin kesimde bir e, e, tasarruf yoğunlaşması olacağını, bunun yatırma döneceğini falan, zenginler yoksullara iş yaratacaklardır e, zenginleştikçe. Halbuki burada ortaya çıkan sonuç oldukça farklı. Gelir dağılımının düzelmesi politikası. Sadece sosyal adalet amacıyla değil, neredeyse kapitalizmin uzun vadede devam etmesi veya bu büyük krizlerin gerçekleşmesi veya sınırlı gerçekleşmemesi mümkün değil kapitalist sistemde. Krizler aynı zamanda onun bir çalışma biçimidir diyelim, büyüme biçimidir diyelim. Fakat aynı zamanda bunun bir kapitalizme içkin bir politika önerisi de olması gündeme geliyor. Hatta bu öyle gündeme geliyor ki, Önümüzdeki dönemde en azından artık konuşulabilir hale geldi. Bunun yasalaşması o kadar kolay değil. Siyasi direniş nedeniyle. Önümüzdeki dönemde en zenginlerin gelirlerinin bir kavana tabi olması artık gündeme gelmeye başladı. Yani belli bir gelir seviyesinin üstündeki gelir ahlaki midir sorusu gerekli midir sorusu ve düzeni buzucu mudur sorusu düzen derken istikrar anlamında bahsediyoruz. evet yani bu tabi çok uzun zamandan beri sorulması gereken evet. ama hiçbir zamanda pek sorulmayan hatta sorulmasının şeyle, kuşkuyla karşılan, kuşkuyla karşılandığı acaba işte zengin düşmanlığı evet, servet, düşman. <gülüyor> servet evet. düşmanlığı olarak damgalanır halbuki bu artık böyle gayet saygın muhafazakar bile diyebileceğimiz sosyologlar, iktisatçılar tarafından dile getirilmeye başlandı. <gülüyor> Bunun için bir çalışma yayınlandı. Bunun için derken bunu burada bu analizi destekleyecek verileri üreten bir çalışma yayınlandı Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz aylarda. O da şu Amerika'daki Şirket yöneticilerin ortalama yıllık gelirleri 1930'lardan 2000'lerin ortasına kadar ortalama şirket yöneticilerinin ama şey değil, çalışanların değil sadece şirket yöneticilerinin en üst kademe şirket yöneticilerin ortalama yıllık geliri 2000 yılı değerleriyle ifade ettiğimizde yani enflasyon işte fiyat oynamalarını kaldırıp 2000 yılı değerleri ifade ettiğimizde 1930'ların ortasında 1 lira olan gelir ortalama 1 lira diyorum şimdi ona 1 liraya yakın 0.97 ee, 1900 tabi 2000 yılında 1 oluyor çünkü değeri 2000'nin değeri 1 baktığınız gibi 1936 ile 2000 yılı arasında 1990 yılı arasında eee artış 0.97'den işte 1.17'ye kadar çıkıyor falan. Çok az bir artış var o kadar zaman içinde. Esas uçuş 1980'den 2000'lerin ortasına kadar inanılmaz bir artış var. Yani ortalama gelir 7 ile kap çarpılıyor. Evet işte Thatcher Reagan. Evet tam o işte Dönemi. Thatcher Reagan. Neoliberal, neoliberal politikalar uygulamaya girmesi. Ama burada yani o kadar belirgin ki inanamazsınız yani önümde şey var e, grafik var böyle e, iktisatta uzun vadeli grafiklerde bu kadar büyük kırılma olmaz neredeyse dişek yapmış dişek hmm. yapmış dediğimiz hani böyle düz düz gelir ve ondan sonra hmm. birden hmm. göğe doğru yükselir ya. Evet. Bu kadar büyük uzun vadeli bir e, bir e, e, çiz grafikte. Bir iki sene içinde bu kadar büyük direk yapması tabii çok belirgin. Orada bir çok büyük bir politika kırılması var. Ee, bu, e, bu bu bu, ana, bu araştırmacıların analizi e, çok ilginç çünkü bize e, bu e, şeyin bu e, gelir ortaya çıkan e, değerin biz kesim tarafından e, şirket yöneticiliğinin e, Hikmetinden sual edilmez e, Gücünü Çok açık biçimde gösteriyor O meşhur Tamamdır kardeşim bu adam Bir kişi bu kadar Bu şirketin üretkenliğinin sorunusu olabilir mi Sorusunu sormamıza e, Yol açan bir e, e, Rayından çıkmış bir çılgınca Neredeyse neredeyse bir e, ortaça e, aristokratlarının e, bütün toplumdaki o çalışanların e, köylülerin mallarına neredeyse büyük bölümüne e, zaman asilliği nedeniyle el koymalarına benzeyen bir durum bu artık. Yani Mesela bir... tek bir örnek verilecek olursa hemen akla gelen yani bu korkunç işte BP Meksika körfezindeki kazanın birinci derecede sorumlusu BP'nin CEO denen yöneticisi geçen sene 6 milyon dolardan fazla sadece prim almış yani. Evet prim. Para. Yani şey. Prim alıyorlar işte gelir mil, e, Gelirleri falan filan Şimdi burada e, efendim çok vergi ödüyorlar Lafı da yalan ortaya çıkan Bu çalışmada ortaya çıkan e, En en en zenginlere Çıktığımızda e, Vergi oranının Yüzde kırk beş yüzde ellilere anca geldiğini Genellikle e, En en en zenginlerde Bile vergi oranının ortalama Vergiden bahsediyorum Yani bütün geliriyle yılda ödediği gelir vergisi oranından bahsediyorum. En son kazandığı üzerinden hesaplanır. Her, herkes de a %70 vergi veriyorlar falan derler. Evet. O en son kazandığı üzerindendir. Bütün geliri üzerinden ondan sonra e, gelir vergisine e, den kat, e, tabi olmayan gelirlerini de kattığımızda bu bütün vergi bağışıklıkları falan filan verginin e, vergi sisteminin sağladığı çeşitli vergi dışında tutma imkanlarını da dahil ettiğimiz. Yani brüt geliriyle verdiği gelir vergisini ölçtüğümüzde %30, %25 en yükseklerde %30'a vardığını görüyoruz. Evet. Bu çok yüksek bir rakam değil. Roosevelt 1930'un başlarında ee, yeni politikayı New dili başlattığında Yaptığı ilk işlerden bir tanesi Gelir vergisinin üst dilimlerini Neredeyse %100'e varacak Oranlara çıkartmıştı En üst dilimlerini Bu tabi ortalama gelir vergisi %100'e varacak %70 olacak demek değil Ama en üst dilimlerini Yani bu en zenginlerin dilimlerini Çok büyük bir %70'li yanılmıyorsam ee, Hatta bir ara %70'in de üzerindeydi bir oranda yıllarca, 1970'lere kadar bu böyle devam etti Amerika'da. Ve Amerika'da 1970'lere kadar bu gelir vergisi ne rağmen Amerika e, büyüdü. Büyüm. Dolayısıyla e, efendim zenginlerden çok vergi alırsak büyümez e, lafı. Tabii şundan dolayı şimdi daha e, geçerli. E, sermaye hareketleri eskisine nazaran çok daha serbest olduğu için şimdi korku, Efendim bizden vergi çok alırsak sermaye kaçar korkusu. Bu da tabii e, gerçekten bu yeni kapitalizmin sermaye hareketlerinin serbestleşmesi fakat e, emek hareketlerinin serbest olmamasının yarattığı o çok büyük başka bir eşitsizliği e, gündeme getiriyor. O pazarlık gücü eşitsizliği. Evet. <gülüyor> Evet çok, yani bu Amerika'da şimdi nihayet çok uzun bir gecik, gecikmeden sonra işte temsilciler meclisinde ve senatoda bir şey, tüketiciyi koruyacak bir Evet, şey, bir dizi düzenleyici, yani... mali piyasalarla ilgili bir dizi düzenleyici karar getirmeye çalışıyorlar. Ama onun da akıbeti pek belli değil. Valla çok kötü bir haber vereyim, e, iki gün önce okudum, bu Wall Street'in lobicileri e, bir yıldan beri çok ciddi biçimde faaliyete geçmişler. Bu senatodan daha e, e, geçmeyen, sadece e, temsilciler meclisinden geçen 2000 sayfalık bir çerçeve var. Bu 2000 sayfalık çerçeve işte şeyle ilgili, mali piyasalardaki mali aktörlerin e, faaliyetlerin düzenlenmesiyle ilgili. E, bunun düzenlenmesi için takriben 350 civarında e, yönetmelik çıkması lazım. E, bu özellikle Securities and Exchange Commission SEC diye yazılan evet. e, bunun piyasası, üzerine efendim? sermaye piyasası kurulu gibi bir şey. Sermaye şeydi. piyasası kurulu aynen. Evet. Bunun üzerine esas yük biniyor ve bu e, grubun e, nezdinde bu sermaye piyasası kurulu, Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde inanılmaz bir e, lobi faaliyeti e, devam ettiğini e, anlatan bir yazı okudum. 125 civarında e, lobici ee, kongrede e, tam gaz e, şeylerin lobicileri, mali e, e, piyasa aktörlerinin lobicileri tam gaz çalışıyorlarmış. Bunların içinde kongrenin eski e, personeli, eski e, kongre üyeleri falan var. En büyük lobi faaliyetini gösteren grup da Visa grubuymuş. Var ya şu kartları, Visa evet. kartları, Visa grubu. Ondan e, sonra Goldman Sachs, Goldman Sachs, Sachs tabii, City evet. Group, bunlar böyle ee, inanılmaz bir e, lobi faaliyeti e, götürdüklerini söylüyorlar Bunu teşhir eden Bunu izleyen Bunu teşhir eden bir e, STK var Public Citizen diye Onlar e, izliyorlar bu lobi faaliyetlerinin Nasıl bu e, düzen, Mali piyasa düzenlemesini e, Etkisiz kılma çabasında olduklarını. Geçen sene Wall Street e, şirketleri e, Lobi faaliyeti olarak 220, yani bu sadece bu iş için 220 geçen sene derken 2009'dan kastediyorum 220 milyon Hım, dolar ben, harcamışlar. Evet. Evet iklim içinde aynı şey faaliyette zaten 2000 e, sayfa dediğin zaman iş bitti demektir yani 2000 sayfalı kanunu ne kimse okuyabilir kanun değil de. tam bu ama çerçeve gibi Çerçe bir şey işte, anladığım kadarıyla evet. senatoda geçecek ama hakikaten 2000 sayfa dediğimiz zaman bitti iş gibi, demektir evet, evet içine istediğiniz kadar siz boşluk e, parantez istisna koyabilirsiniz köşeli parantez <gülüyor> <Evet. gülüyor> büyükceğimiz yerler boşluklar altta. Evet bunu takip etmeye devam evet, edeceğiz Evet biz küçük hatırlatma yapayım Dünden beri İstanbul'da önemli bir iş var ama Hiçbir gazetede yer almıyor bu faaliyet Avrupa Sosyal, Sosyal Forumu Formu. İstanbul'da toplandı Dün başladı pazara kadar devam ediyor İTÜ Taşkışla'da Esas olarak değil mi? Standlar Maçka Parkı'nda Taşkışla ve Maçka Kampüslerinde de Maçka, toplantılar Maçka Kampüslerinde toplantılar var fakat abi sen bilmiyorum ben mi dikkat etmedim ee, merkez medyada hatta merkez medyanın yanında radikalde falan hiç haber yok bu konuda. Evet e, haberle ilgili bir sıkıntı var doğru söylüyorsunuz. Hiç yok <gülüyor> ve o kadar insan var ki farkında olmayan Avrupa Sosyal Forum'un İstanbul'da toplandığına inanamazsınız. Biraz yani. daha sıkı bir tanıtım işi yapmamız gerekiyordu galiba diye de bir öz de vermek lazım galiba bunun yanında. Vallahi bilmiyorum ben çok şaşırdım. İnsanlar <gülüyor> gerçekten farkında değiller. Üniversitedekiler evet. farkında değiller. Benim bulunduğum çevredekiler farkında değiller. Gazetelerde de yok. Kimsenin pek haberi yok evet. Yani kime söylesem A, öyle mi diye evet. başlayan bir cümleyle başlıyor hikaye. Evet. Neyse hiç olmazsa bir kere daha. Devam de ediyor yapalım. bugün ve yarın işte İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka ve Taşkışla kampüslerinde. Tekrar hatırlatalım bari hakikaten iyi oldu. Evet, evet, evet. Gelecek hafta belki bir değerlendirme yapıyoruz. Değerlendirme yapıyoruz. Peki çok Peki, teşekkür teşekkürler Ahmet İnselli, Ufuk Turu.